Bunda yalan yoktur. Siz Abdülmuttalip'i cesaretiyle destanlaştırırsınız. Ebraha'ya karşı çıkmıştır. Kabe'yi korumuştur. Kabe'nin şerefini muhafaza etmiştir. Ebu Talip döneminde Kabe altın devrini yaşamıştır. Eğer ondan arda kalan bir şey varsa ben onun torunuyum. Kaldı ki benim bir yanım var. Bir yanım var ki o yanımda Abdülmuttalip'ler, Ebu Talip'ler boyu ölçemezler. Ben yalansız peygamberim, hilaf-ı vaki içinde olmayan bir peygamberim ben, der atını mahmuzlar. Kendi cephesindeki bozgun onun göğsüne çarpar ve dağılır. Mukadder ve muhakkak gibi görünen bir hezimeti Allah'ın inayet ve keremiyle zafere çevirir. Korkusuzdur Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Coştuğu zaman mahmuzladığı atını zor tutarlar Allah Resulü. Ve yine müsaadenizle, bir münasebetle arz etmiştim kaynağınızdaki cesareti. Mesele malum. Malum ama bunu coşturan bir sesten, keşkten dinlemiştim. Bir seferden dönüyorlar. O 23 senelik peygamberlik hayatının içine bir sürü sefer sığıştırdı. İman, İslam ve Kur'an mesajıyla dolup taştığı, gerildiği ve imdadına koştu. İnsanların imdadına koşmak için bütün hayatı seferlerde geçti. At üzerinde, deve üzerinde. Çok namazları üzerinde yürüdüğü hayvanın üzerinde kıldı. Çok defa belki farzlara iniyordu hayvanın üzerinden ama çok defa o kadar çok çok hayvanın üzerindeki çok defa namazlarını bindiği merkubun bineğin üzerinde eda ediyordu Allah Resulü. Bir noktaya da ayrıca bu arada istidradi dikkatinizi etmiş oldum. Sefer Resul Ekrem'in yaptı. alem her dünyaya sefer, dünyadan gönüllere sefer, bir aralık semalara sefer yolculuk ve sonra bir aralıkta ötelere sefer ve seyahat. Hayatı hep sefer içinde geçmiştir. Yorgun, argındı. Herkes de yorgun, argındı. Herkes bir ağacın dibine çekildi. O da bir ağacın altında kılıcını, ağacın dalını astı ve istirahat buyuruyorlardı. Uykuya dalmış veya dalmamış idi ki, kılıcını kapmış, karşısında yalın kılıç, güçlü, kuvvetli, gücüyle, kuvvetiyle bilinen Gores ismindeki kafiri gördü. Şimdi, seni benim elimden kim kurtaracak, diyordu. Nasıl oraya kadar sızmıştı? Sahabinin bir ihmali olmuş muydu kat ve katibeten? eden? Allah bir şey gösterecekti. Resulün şecaatini destanlaştıracaktı. Adeta yol vermişti. İhtimal nöbetçinin dahi bir aralık muhakkaten gözünü yumduğu ana rastlamıştı. Siyerci, magazi yazarı bu mevzuda bir şey söylemiyor. Bunlar, Hadisenin yorumu adına benim ortaya koyduğum yorumlar ve tevillerdir. İstimal nöbetçi yorgundu, argındı, gözünü yummuştu. Onun gözünü yumduğu anı değerlendirdi, oraya kadar sızdı bu gözü pek, cesur, vurduğu yerden ateş çıkaran kafir. Ve şöyle diyordu, gürül gürül, şimdi seni benim elimden kim kurtaracaktır? Allah Resulü hiç tavrını değiştirmedi. Oppenhauer bu meseleyi anlatırken dünyada ondan daha cesur insan yoktur diyor. İşte böyle kritik bir anda bile fevkalade fütursuz karşıdaki adamın içine velvale salacak şekilde aslan gibi kükredi ve şöyle dedi. Allah! Allah! Kılıçtan seni kim kurtaracak? Bu toptan, tüfekten seni kim kurtaracak? Bu füzelerden seni kim kurtaracak? Bu tanklardan seni kim kurtaracak? Bu uçak salarlardan kim kurtaracak? Allah! Allah! Allah! Allah, Allah kurtaracaktır. Allah kurtaracaktır. Sarsılıyor gibi sarsılması beklenen insan sarsılmayacak. sarsılmadı daima sarslığı gibi yeniden sarsacak. Kılıcı olmadığı zaman büyülüyen, öldüren, sarsan sesiyle, sehhari sesiyle sarsacak. Karşı tarafın elinden kılıç düşecek ve kılıcı kapacak ona, şimdi seni benim elimden kim kurtaracak diyecektir. Resulullah kadar, Hz. Muhammed kadar cesareti destanlaştıracak ikinci bir insan göstermek mümkün değildir, diyor. Fazilet odur ki, düşman dahi takdir etsin, Schopenhauer söylüyor. Ve o zat şöyle diyecektir, müşrik, ey Allah'ın Peygamberi, burada bir iyi bir kötü var. İyinin yanında, kötü olan sen olma diyor. Yani ben kötülük yaptım, şimdi sen istesen yapabilirsin o kötülüğü. Ama ben kötüydüm, sen iyi ol, İyilik sana yakışıyor. Burada bir kötü var, bir iyi var. Kötülük yapan sen olma. Allah Resulü bağışlayınca diz çöküyor, oturuyor, sonra ashabını çağırıyor. Bu zat bana böyle gelmişti diyor. Buhari müslim'in Arapçasını bilmiyorsanız bunu da riyad Salihinde Salih'in de görebilirsiniz Türkçe'ye çevrilmiş kitap. Allah Resulü ashabını anlatacak, o da kavminin yanına döndüğü zaman şöyle diyecektir. Hakikata tercüman, biz de şahadet ediyoruz o sese, o soluğa. Ben şu anda insanların en hayırlısının yanından geliyorum. Ben şu anda, insanların en hayırlısının yanından geliyorum. Ben şu anda insanların en hayırlısının kürsüsünde durmuş size bakıyorum. Ben şu anda insanların en hayırlısının arkasında sap bağlamış insanlara ruhumun ilhamlarını duyurmaya çalışıyorum. Ne mutlu size ki sadakatle, emanetler, şecaatle serfiraz Hazreti Muhammed Mustafa'nın sallallahu aleyhi ve sellem ümmetisiniz. Arkasındakilere o fütursuzluk, o korkusuzluk bir çağlayan gibi gelip ulaşmıştır. Hicret ederler fütursuz. Ömer bir tepeyi aşınca avazı çıktığı kadar seslenir. İşte ben o Hattaboğlu Ömer'im. Bilen, Bilmeyenlere söylesin. İşte ben hicret ediyorum. Çocuklarını yetim, hanımını dul bırakmak isteyen falan vadide gelsin ben gidiyorum der. Fütursuz gider. Ömer'e de öyle gitmek yakışır. Eğer Ömer gizli gitseydi, saklansaydı, belki de ben çok üzülürdüm. O rolünü ruhuna göre oynayacaktır. Çünkü öyle yaşamıştı. Korkusuz yaşamıştı. Allah Resulü bize bir imam olarak tedbir, temkin öğretir. Kuvvet dengesi yoksa dikkatli olun. İlla ente teku minhum tukader. Biz de illa ente teku minhum tukader. O takiyeyi kullanırız. Fakat Ömer'e fitursuzluk ne yakışıyor ne yaraşıyor. Hanımını dul, çocuklarını yetim bırakmak isteyenler falan vadide benim karşıma gelsinler. Bir cephede yaka paça ölüm kalım mücadelesi verilir. Ölüm kalın. Meydanı çınlatan Allah Resulü'nün şu sözleri, bir ağacın köküne dalını vermiş hurma yiyen o İbn-i Hammam'ın kulağıyla beraber başka kulaklara da ulaşır. Bugün her kim Allah yolunda imanla ve sevabını Allah'tan bekleyerek savaşır ve ölürse, cennet kapıları ardına kadar açıktır cennete girer. Elindeki hurmaları saçar ve şöyledir: Şunların eliyle ölmekle cennete gireceksem, bu canıma minnettir. Efem a beyni ve beyni cennete, illa en Demek ki benimle cennete girmem arasında şunların beni öldürmesi meselesi vardır. Bazı kitaplar bu zatın kim olduğunu söylemezler. Nitekim Buhari Müslim, dolayısıyla riyaz Salihin de alır söylemez. Fakat etraf kitapları, ricalden bahsedenler, onun Ümeyr i̇bn Hammam olduğunu söylerler. Elindeki hurmaları saçar, hayır elindeki hurmaları değil, o hayatını saçmıştır. اِنَّ اللّٰهَ اِشْتَرَى مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اَنْفُسَهُمْ وَاَنْوَالَهُمْ وَاَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةِ Malını, canını ver bana. Seninle bir pazarlık yapayım. Ben de sana cennetimi vereyim. Allah'la pazarlık yapmış. Hayatını yola saçmış. Gençliğini saçmış. Refahını saçmış. Maddi saadetini saçmış. Ve sonra bir gülle bir bomba gibi kendini düşmanın bünyesine çalmış. Çalmış ve cepheyi bozmuş, bozguna uğratmış. Sonra da şehit olmuş. Maksuduna ulaşmış, maksud damına çıkmış. Allah cümleye nasip ve müyesser eylesin. Korku, İslami şecaat tarafından gömülmüştür. Gömülmüştür, o içinizde de sizin gömülmüş olduğu kanaatini besliyorum, zannını taşıyorum. Ve müsaade ediyor musunuz, Allah aşkına beni yalancı çıkarmayın dememe. Allah aşkına beni yalancı çıkarmayın. Ruh insanları, irade insanları olarak Halli gerekli olan bir sürü problem var. Bunlar sizi bekliyor. Sadakatle kanatlanın. Emanetle uçun. Şecaatle bu köprüzsüz yolları, yıkılmış yolları aşmaya çalışın. Ve fedakarlıkla bütün bunların hepsini sinenize basın. Çünkü siz fedakar nesesiniz. Siz fedakarlıkla serfirazsınız. Az verecek, çok alacaksınız. Canla cennetin mübadele yapıldığı bir yerde icab ederse, candan da canandan da geçecek karşılığında Allah'ın marziyatını alacaksınız. Rıza ilahi kazanmaya, Allah'ın hoşnutluğunu kazanmaya çalışacaksınız. Soyunuz da bugüne kadar siz bu fedakarlığı en ali şekilde temsil ettiniz. Öyle temsil edeceksiniz ki arkadan gelenler. Bu ışık ordusunu kendilerine bir kutbu olarak bir muktedabi bir rehber olarak kabul edecek. Sizin gibi yaşayacaklar. Maddi manevi füzat hislerinden fedakarlıkta bulunacaksınız. Kötülük etmeyecek, kötülük düşünmeyecek, kötülüğe kötülükle mukabele etmeyeceksiniz. Yüzünüz yerde olacak. Maddi manevi fedakarlıkta bulunacaksınız. Hislerimiz ayak altında gerek diyeceksiniz. Onurumuz ayak altında gerek diyeceksiniz. Hususiyle Müslümanlara karşı yüzünüzü, tevazu kanatlarını yerlere kadar indireceksiniz. Hak diyen herkese alkışlayacak, Allah diyen herkese destan tutacaksınız. Herkesi destekleyecek, herkesin arkasında el pençe divan duracaksınız. El verir ki hak cephesinde olsun, fedakarlıkta bulunacaksınız. Ben ben demeyeceksiniz. İnanmış dudaklardan dahi dökülse, ben ben sözü şeytana ait mırıltılardan ibarettir. O sizden çok uzaktır, siz ondan uzak olmaya bakacaksınız. Fedakarlıkta bulunacaksınız. Resulullah'ın yolunda değer, Allah yolunda değer, İslam ve Kur'an yolunda değer, birlerin binler olduğu bir dönemde değer. Oroş tutuyor, Kadir gecesi idrak ediyor, Bin ay yaşamış gibi sevap kazanıyorsunuz. Bunu elde eden bir insan zarar etmiş sayılmaz. Ben aç durdum, zarar ettim demez böyle bir insan. Ben aç durdum, az bir şey verdim fakat çok şey kazandım der. Allah bu anlayışa, bu idraka ulaştırsın. Fedakar ruhlar dünya hayatı adına ne kaybederlerse etsinler. Gerçekten kazanmayı planladıkları şey eldeyse şayet. Hesapta elde olan şeyler var ya, elde ise şayet kendilerini hep kazanmış kabul ederler. Binaenaleyh böylelerinin anlayışına göre kaybetme yoktur. Onlar kaybetme kuşağında dahi hep kazanırlar. El verir ki elde tutmayı gerekti, planladıkları, elde tutulması gerekli olan şeyi Allah'ın inayet ve keremiyle kaçırmasınlar. Canı da verseler, cananı da verseler, dökülseler evlat-ı ihalleri gitse, çok dinlemişinizdir Ama vakayı, meçhuliyet çizgileri içinde siz yine takip edebilirsiniz. 14 asır öteye gittiğiniz zaman, resul ve Ekrem'in mübarek cübbesini tutmuş, dudaklarına götürmüş, ağlıyor ağlaya iflahı kesilmiş, bir büyük kadın, oraya geleceğine ana kadar, oğlunu göstermişler doğranmış, kocasını göstermişler doğranmış, Kardeşini göstermişler doğranmış, ama umurunda değil, resul Ekrem'in yanına kadar gelmiş ve sonra zaman işte o noktada durur. Ay hareket ediyorsa durur, güneş batıyorsa durur, zaman her şeyle durur, manasıyla muhtevasıyla durur ve o sözü dinler. Kullu musibetin ba'de zâlike celal ya Resûlallah. Bundan öte her musibet ehemmiyetsizdir ya Resûlallah, değil mi ki sen hayattasın? Sen hayatını O'na vakfettiğin şeyler ayakta ise, uğrunda hırzı can ettiğin şeyler şayet duruyorsa ilişilmemiş de, her şeyini feda etsen, fedakarlıkta bulunsam bile ''Küllü musibetin ba'de zalika celal diyeceksin. Bundan sonra her musibet ehemmiyetsiz kalır. ''Değeri yoktur onun'' diyecek. Bu onları Allah'ın inayet ve keremiyle Rahatlıkla göğüsleyeceksin. Okunan ezanlar hürmetine Rabbim sana bu mukavemeti ihsan eylesin. Zor şartlar altında beni dinlediğini biliyorum. Benim sevimsiz hırıltılarımın Nasıl kulaklarını tırmaladığını da çok iyi biliyorum. Geceden bu yana beklediğini de biliyorum. Ama ben de Senin yanına gelmek için 24 saat öncesinden Vallahi billahi sancıya tutuluyorum, ya vakitlerini israf edersem, ya ben kardeşlerimi zaman kaybına uğratırsam, hocalarımız ne güzel şeyler anlatıyorlar, keşke onlar anlatsalarda ben de dinlesem, böyle ağır bir mesuliyet altına girmesem, bir yanlış hatla, bir yanlış görüşle, biz hüsnü zanna bina, kim bilir kaç saat evvel camiyi dolduruyorlar lebalem diyor, ya bunlara bir şey anlatamazsam? Yakayı kaptıracağım şeyler anlatırsam? Düşünceleri ve mülahazaları altında inanın yeminle teminat veririm. iki müslüm oluyorum. Sancıdan çevremi görmüyorum. Bazen yanıma oturup kalkanlar oluyor. Ben onlardan habersiz yaşıyorum. Belki tam içinizde olmuyorum ama habersiz yaşıyorum onlardan. Sizin yüzünüzden ayrılırken bir yükü atmış gibi üzerimden öyle ayrılıyorum. Fakat bu arada ya denmesi gerekli olanı diyemedim, söylenmesi gerekli olana tercüman olamadım, hak ve hakikatın gürül gürül sesi olamadımsa Allah bana sorarsa ne derim? Bu defada öyle bir hesap, öyle bir mülahaza, öyle bir düşünce. Siz de ben de Allah'ın rahmet deryasına doğru benlik yelkenimizle o deryaya doğru sonsuz istikametinde onun rahmetini, mağfiretini talep etmek üzere açılmaya çalıştığımız şu dakikalarda. Allahumme innake afuvun kerimun. Tuhibbul afa faf'ani faf'anna diyoruz. Allah'ın sen affedensin, sen kerimsin affı seversin. Kitmiri kitmiri de affet. Lütfedip tenezzül edip kitmiri dinleyenleri de affet. Kitmiri dinleyen tenezzül edip hocaları, imamları, müezzinleri, müftüleri de affet. Büyükleri de affet, küçükleri de affet. Zira sen en çok affı seviyorsun. Affedenleri de seversin. Affet, affeyle affınamaz her. Siz de inşallah bunu söyleyin. Ve ben bir hususa daha dikkatlerinizi istirham edeceğim. Kadir gecesi senede bir kere olur. Rast getirme de çok zor olur. Gönül ibresi hassasiyetle onu araması lazım. Ararsa bulur. Men talebe ve cedde Arar ciddiyet gösterirse erer, bulur. İnşallah arayın, ciddiyet gösterin. Bulursunuz. Bugün olmasa yarın ama dedim size başkalarının Ütopyalarda aradıkları huzurlu dünya dünyayı ben sizin tertemiz sinelerinizde görüyorum, tertemiz düşüncelerinizde görüyorum. Kan Allah demir parmaklıklar arasında güneş devleti ile Ütopya yazıyor, insanlığın huzur çizgilerini orada sergiliyordu. Cumhuriyeti cumhuriyetiyle onu anlatmaya çalışıyordu, Farabi el-medinetül fazilâ ile ona destan kesiyordu. Fakat bütün bunlar, satırlar arasında sıkıştı kaldı, öldü gitti, söndü ve kayboldu, arkadan gelenlere hiçbir şey bırakmadı. Çünkü başkalarının Ütopya'da aradıklarını realite planında birzat temsil etmişti. Bu, Hazreti Muhammed Mustafa idi, sallallahu aleyhi ve sellem. Binaenaleyh onu Muhammediler ahlakta temsil edecekler. Başkalarının Ütopyalarda aradıklarını Allah'ın inayet ve keremiyle siz temsil edeceksiniz. Problemler sizi bekliyor. Ben minnacik bir iş için, bir bire kadar bir iş için, şurada huzurunuzda üç beş laf edeyim diye o kadar sancı çeker el açar dua dua yalvarır. Yalvarır ve yakarır. Ne olur bahtına düştüm Allah'ım. Azametine sığındım Allah'ım. Ümmeti Muhammed'i benimle ifade etme dersem siz dinimi bin İslam için yalvaracak, yakaracaksınız. Fitne ateşlerine bakıp yalvarıp yakaracaksınız. Dünyanın dört bir yanında kafirin ve zalimin senin dindaşına, senin soydaşına neronların, şeddatların, nemrutların reva görmediği en zalimane, en gaddarane şeyleri reva görmesine karşılık, siz de Kadir gecesini Kadir bilen insanlar, Kadir şinas insanlar gibi değerlendireceksiniz. Diyeceksiniz ki Allah'ım bir gece eşittik. Eşittik ki bu gecede sen birileri bin yapıyormuşsun. Bu geceye bir Kadir atfetmişim işitti ki kadrin kadrini bilenleri sen takdir ediyormuşsun. Kadrin kadrini bilme niyetiyle küçük dua dağarcıklarımızla senin kapına geldik. Azametine sığındık, bahtına düştük. Dünyanın dört bir yanında ümmeti Muhammed'e zulmü reva görenlerin hakkından gel Allah'ım sana havale ediyorum. İki rekat namaz kılın. Hacet namazı kılın. Dua mecumasında vardır. Onun icaplarını yerine getirin. Allahumme ya alim ya halim diye dua edin. İcaplarını yerine getirin. Başınızı yere koyun. Ve sonra da ümmeti Muhammed'e kötülük düşünen, Kur'an'a kötülük düşünen, Hazreti Muhammed'e kötülük düşünen, size kötülük düşünenleri, kabili ıstah olanları Allah'ın affu keremine havale edin. Yılan gibi zehirlemekten lezzet alan vicdanı tefesduh etmiş, canavar gibi parçalamaktan zevk alan, vicdanı tefesduh etmiş, kimseleri de Allah'a havale edin. Allahümme aleyke bi'adâ'ik ve adâ-i Muhammedin ve adâ İslam ve adâ Kur'an ve adâ-in Allah'ım senin düşmanlarını, Hazreti Muhammed'in düşmanlarını, Kur'an'ın düşmanlarını, ümmeti Muhammed'in düşmanlarını sana havale ediyoruz. Allah'ın bütün düşmanlarınızı, düşmanlarınızı Allah'ın birliklerini ve düzenlerini boz. Allah'ın paramparça eyle, Allah'ın birbirlerine düşür, Allah'ın birbirlerinin birbirleriyle canlarını yap ümmeti Muhammed'e felah ihsan Bu bir beddua değildir. Bir havaledir. Siz de havale yapın. Ümmeti Muhammed'e kötülük yapanları havale yapın. Allah hadlerini bildirsin ve iflahlarını kessin. Çünkü kalp taşıyanların artık dayanacakları hal kalmamıştır. Lillahi Teala'ın Fatiha.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 Değerli Kardeşlerim Cenab-ı Hak niyetlerimize hulus ihsan eylesin Rızası istikametinde Amellerin en hayırlısına bizleri muvaffak eylesin Kalplerimiz Kalplerimizin kapakları neyse onun elinde o kalplerimizi burada ve ötede, bizim lehimizde işe yarayabilecek semereler elde etmeye matuf hizmetlerde istihdam eylesin. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin mübarek bir duaları içinde ifade buyurdukları gibi salihata, hayrata, hasenata tevcih buyursun. arkada bir kurban bayramı bıraktık yarı onun arefesiydi sizinle hasbihal etmiş bayramın hakkımızda hayırlı olmasını dilemiş ve öyle ayrılmıştım şimdi o bayramı arkada bıraktık İnşallah çokları Kufrana bürünmüş, bir başka bayramı bekliyordur, çokları kufrana bürünmüş, ötede Cenab-ı Hakk'ın inayet ve keremini bekliyordur. Çokları kufrana bürünmüş, ciddi bir reca hissiyle Allah'ın ''udhulûhe âminin'' diyeceği sözü bekliyorlardır. Cennete, emniyet içinde, selamet içinde girin, tebşirini, ve müjdesini bekliyorlardır. Rabbimin inayetine sığınarak günümüzde cereyan eden bir kısım hadiselerle de ben mevzu kafamda tasarladıktan sonra münasebeti var olduğunu gördüm. Biraz hadiselerin içinden, biraz da bizim umumi durumumuzla alakalı İslami bir muvazeneyi size arz etmeye çalışacağım. Dünya ile ukba dengesini temin edebilecek bir hususu, irade ile kader dengesini temin edebilecek bir hususu, lauballiklere karşı sütre olabilecek, ve aynı zamanda Allah'ın rahmetinden de ümidimizi kesmememizi esas teşkil edebilecek bir hususu Ruhu Seyyidül Enam'ın bizim için ruh olabilecek mahiyette beyan buyurduğu sözleri içinde takdimi düşünüyorum. Takdime muvaffak kılmak, her şeyi takdime muvaffak kılanın işidir. O söylettirmeksiz bir söyleyemeyiz. O düşündürmezse biz düşünemeyiz O hidayet etmezse biz hidayete eremeyiz O sizi camiye hidayet etmeseydi buraya gelemezdiniz Çünkü gelemeyen niceleri var ki bugün Mübarek ömürlerini sokaklarda çürütüyorlar Gelemeyen niceleri var ki belki şu anda gırtlaklarına kadar Günah içinde bir hayat yaşıyorlar Gelemeyen niceleri var ki kalplerine rağmen Ruhlarına rağmen sırlarına rağmen, hafilerine rağmen, ahvalarına rağmen Allah'a sırtlarını dönmüş şeytanın arkasından ışığa koşan kelebekler gibi koşuyorlar Öyleyse sizi ve bizi buraya hidayet eden Allah'tır Ben size çok yararlı olduğum kanaatinde değilim Belki vaktinizi aldım Belki şimdiye kadar sizi ifal ettim Belki aldattım Ama bana inanın ben sizin karşınıza çıkmanın çok faydasını görüyorum. Benim için bir ihtiyaç gibi geliyor. Rabbimle aramdaki münasebeti yeniden bir kere daha akord etmek için benim için zaruret ve lüzum derecesinde. İnanmış insanların karşısına çıkmak, onların hislerinde hislerin adesesiyle kendi hislerime bakmak, kendi ruh dünyamı onların ruh dünyası içinde anlamaya çalışmak, onların iyilikleri içinde karma karışıklığımı görmeye çalışmak ve kendimi yeniden dizayn etmek kendime bir düzen vermek istikamet aramak Rabbim demek iki büklüm olmuş şu insanların yanında ne zaman ben iki büklüm olacağım ne zaman başımı yere koyacağım mülahazalarıyla inanın semtinize sığındım her zaman içimde dipdiri yeniden iman hakikatlerini duydum ve Rabbime yaklaştığımı hissettim Hz. Muhammed Mustafa'ya yaklaştığımı hissettim Sallallahu aleyhi ve sellem Sizin için belki çok yararlı olmamıştır bu konuşmalar Ama benim için yararlı olduğunda şüphe yoktur Ben onlarda yeis ve arası geldim gittim Kaf ve arası mekime oynattım Muhasebe ve sevinme arası Sizinle kendim ara, kendi aramda gelip giderek hayatımı yeniden nesçetmeye çalıştım. Ve benim için çok yararlı oldu. Hele bir de gönlümü ona rapt edebilseydim. Ona bir bağlanabilseydim. Kur'an'ıma bir sarılabilseydim. Hz. Muhammed Mustafa ile münasebetimi sallallahu aleyhi ve sellem bir kere daha yenileyebilseydim. Kim bilir ne olurdu. Ve kim bilir sizin durumunuz nerede. Kim bilir nesiniz? Kim bilir size nasıl bakıyor? Şimdi şu anda başında durmuş ''Assalatu vesselamu aleyke ya Resulallah'' diyenler arasında kim bilir onlara ve kim bilir size nasıl bakıyor? Kim bilir yaşaran gözlerinize nasıl bakıyor? Kim bilir hoplayan yüreklerinize nasıl bakıyor? Kim bilir drakşan nasiyelerinizi nasıl okşuyor? Kim bilir hislerinize nasıl intifat ediyor? takdir edemem, bazı meseleler var ki değil ben onları melekler bile takdir edemezler sadece vakayı rapor eder, sahibine bırakırlar değerlendirme sana ait Allah'ım Dilerim şu mübarek mabedin barında sizin durumunuz meleğin kaleminin dahi bana şimdi süküt düşer dediği durumlardan biri olsun ve değerlendirme sadece Rab'be ait olsun. Rab değerlendirsin. Ben şahsen onun değerlendirmesini her şeye tercih ederim. O ne kadar adilane hükmetse ve adilane hükmettiği zaman bizleri yakıp kavursa bile ben onun kendi beyanı içinde inne rahmeti sabaqat ghadabi. Benim rahmetim gazabımı sabaqat etmiştir. İnne rahmeti vesiat kulli şey. Benim rahmetim her şeyden aşkındır. Onu ne ile yarıştırırsanız yarıştırınız, rahmetim her şeyi sepkat edecektir. Hakkımdaki muamelenin benim amellerime göre değil, davranışlarıma göre değil, hatta çok güvendiğim sizin içinizde bulunma duruma göre değil, onun engin rahmetine göre olmasını çok arzu ederim. Ve bugünkü mevzuda da onun inayetine sığınarak, işte bu hususu, Recamdan başlayarak, recanıza uzanarak, recadan recaya intikal ederek, ona bel bağlamayı, ümitle ona teveccüh etmeyi size arz edeceğim. Bizim işimiz, alem İslam olarak bugün her şeyden daha çok ümide kalmıştır, recaya kalmıştır. Sebeplerle başımızda dönen şeyleri halletmemiz ve onları aşmamız çok zordur sebeplere tevessül edilmeyecek demek değildir sebeplere tevessül bir duadır ne yaparsak yapalım bunları kapının tokmağına dokunma manasına kabul edecek ve asıl kapıyı açacak bize buyurun diyecek odur bizi baş köşeye mi başka bir köşeye mi oturtacak odur bize geçmişte kaybettiğimiz yitirdiğimiz cennetleri yeniden iade edecek odur bunun için Boynumuz kıldan ince arkada bıraktığımız Kurban Bayramı'nda kasabın bıçağına sükûnetle temkin içinde boynunu uzatan kurbanlar gibi boynumuz kıldan ince bu mevzuda istediğini alabilirsin. İstediğini istediğine katabilirsin. Bizi çalkalayabilirsin. Bizi karıştırabilirsin. Ama getirdiğimiz cenneti arama mevzuunda rica ediyor. Baktına sığınıyor. Azametine dehalet ediyoruz. Bizi daha fazla bekletme, daha fazla aratma diyoruz. Zira aramı artık canımıza tak dedi. Haşa bu şikayet değil. Ben hürsiye çıkmadan evvel hafız Kur'an okuyordu. Hafız efendi demek lazım. Ağzında Kur'an olana tazimlerin, tepcilerin en büyüğüyle hitap etmek lazım. İnne ma eşkû bessî ben dağınıklığımı, ben tasalarımı sana şikayet ediyorum. Kalbim çok kırıktır Allah'ım. alem İslam'ın derdinden kalbim çok kırıktır Allah'ım. Bir devleti aliyenin yıkılışıyla, dünyada muvazenenin bozulmasından, dengelerin bozulmasından kalbim çok kırıktır Allah'ım. Sağda solda alem İslam'ın çektiğinden kalbim çok kırıktır Allah'ım. Ve bütün bunların mikroplanda, dar bir dairede, cereyanından ibaret olan hiç yok yere, sırtında ihramı, haçta Lebbeyk Allahümme Lebbeyk derken birbirini çiğneyen insanlardan ötürü kalbim çok kırıktır Allah'ım Kırıktır ama sana serzenişte bulunamam, seni şikayet edemem, ben nefsimi halimi sana şikayet ediyorum işte Hazreti Yakub'un Yakub sözü ''İnne mâ eşkû bessî ve ilallah'' Dağınıklığımı sana şikayet ediyorum Derbederliğimi sana şikayet ediyorum Tasalarımı sana şikayet ediyorum Artık götüremez Ve taşıyamaz hale geldim Üç dört asırlık Millet vebalini Götüremeyeceğimi Taşıyamayacağımı Milletin de taşıyamayacağını şu muhteşem Süleyman'ın camisinin kubbesinin altında toplananların dahi götüremeyecekleri bu ağır yük alınlarımızda ağır, sırtlarımızda kambur bu ağır yükü götüremeyeceğimizi inne meşku bethi ve hüzni ilallah sözüyle sana son bir kere daha şikayet dilekçesi olarak arz ediyoruz. Canlarımız dudaklarımıza geldi. Her hadise bizim için tahammül fersa oldu. Umuyoruz, diliyoruz ki O rahmet kapılarını açacak, bize buyurun diyecek. Bizim heveslerimize göre değil, değil ama kendi hikmetine göre aheste aheste aheste, aheste sinelerde bal püteği gibi bulunan bu duygulara, bu düşüncelere cevap verecek. Dua ediyoruz. Halen ve kalen dua ediyoruz. O da buyuruyor ki اُدْعُونِي estecible kum, Bana el açın, yakarın, yakarışa geçin, iki büklüm olun. Cevap vereceğim ben ona, sizi cevapsız bırakmayacağım. Şimdiye kadar bırakmadı, ben sizi dini mübini İslam'a lütfeden Allah'a sizi lütfetmesinin çehresinde sığınıyor ve dehalet ediyorum. Sizi bulamadığımız günleri bilirim, sissiz geçen günleri bilirim, gençliksiz, gençliksiz geçen günleri bilirim. Ve o bir gün mevsimi gelince kapıları açtı, karların kalkmasıyla yeşeren kar çiçekleri gibi yamaçlarımızda sizin yeşermelerinize yol verdi. Kader yollarınıza su serpti ve siz var oldunuz. İkinci dirilişimiz adına bizim için müjde olduğunu, demek ki olacak. Sizi lütfeden Allah'ın bu lutfunun çehresinde ona dehalet ediyor ve sizin temiz vicdanlarınızı, dukturu duygularınızı şefaatçi yaparak diyorum ki yeni dirilişimiz mevzunda, bu ikinci dirilişimiz mevzunda bizi daha fazla bekletme Allah'ın reca. Recaya berat istihlal nev'inden temas etmeye çalıştım. O rahmeti sonsuz, sârlavha ettiğim ayeti kerimede şöyle buyuruyor. Kul ya ibadiyellezîne asrafû alâ enfüsihim lâ taqnatû min rahmetillâh. Habib-i Zişanım söyle, arada vası odur. O vasıya ruhlarımız feda olsun. O vası olmasaydı biz bulduklarımızı bulamaz, erdiklerimizi eremezdik. Hazreti Muhammed Mustafa olmasaydı çöllerde yapayalnız, susuz ve ıssız kalırdık. Onu bulduk, her şeyi bulduk. Onu bulduk ve kurtulduk. İşte o vasıtayla kul diyor, de sen araya gir ve söyle. Sun mesajımı, sun mesajımızı, mesajımı o mesaja susamış olanlara. Ya عِبَادِيَا الَّذ۪ينَ Günah yaptım, günahlarımın tepesinde bulunuyorum veya günah yaptım, yuvarlanıp bir çukura gittim, günahların gayyasında bulunuyorum Ümidim sarsık, iradelerimde fer yok, sözlerim ümitsizliğime takılıyor, hislerimi tam ifade edemiyorum O ne rahmeti engindir ki benim ümitsizliğime, engin rahmetinden ilk defa bir şeker şerbetle imdada koşuyor Ya ibadiyel lezîne Ey benim hayatını israf eden kullarım Benim hayatını israf eden kullarım Yunus'um der gibi Kapıma eşiğime baş koyanlarım der gibi Benden ayrılmayanlar der gibi Hayatınızı israf etseniz de benim kullarım Demek suretiyle Bizde ''Ey Rabbimiz'' deme duygularını hemen göçtürüyor ''Ey Rabbimiz'' deme duygularını coş, coşturuyor La taknatû min rahmetillâh'' <gülüyor> Allah'ın rahmetinden ümidinizi kesmeyin Yes'e düşmeyin Yeis mani her kemaldır Ye söyle bataktır ki düşersen boğulursun Azmine sarıl sımsıkı bak ne olursun Yaşayanlar hep ümitle yaşar Meyus olan ruhunu vicdanını bağlar Ey dipdiri meyyid iki el bir baş içindir El de senindir başta senindir Kurtarmaya azmin ne için böyle süreksiz Sen mi yoksa ümidin mi yüreksiz Sen mi yoksa ümidin mi yüreksiz Niye kurtarmaya koşmuyorsun Kurtarılacak sensin diyor O günün dertlişi şey. La <gülüyor> taknetu min rahmetillah o bütün günahları yarlılar mağfiret eder kirim var lekem var isim var pasım var yese takılıp kalmayın onun silemeyeceği günah yoktur şahlanın Şahlanın, veliler içinde kendinize yer arayın. Şahlanın, enbiya arkasında kendinize yer arayın. Şahlanın, Bedir ashabı arasına girin. Çünkü Bedir'den sonra o destanları ika ve inşa edenler ancak o ruhla ve inşa etmişlerdi. Siz de eğer bir kısım destanlar ortaya koymak istiyorsanız Bedrin aslanlar olmanızı iktiza ediyor. Şahlanın, ümitle şahlanın. Allah bütün kötülükleri sileceği, günahları sileceği ümidiyle şahlanın. Bu aslanlar arasında yerlerinizi alın. Allah almaya muvaffak eylesin. Reca derken havfı unutmak büyük bir gaflet ve büyük bir ihmal olur. Ama vakit müsait olursa ben bu kanatların ikisini de arz edebilirim. Vaktin müsaadesi ölçüsünde. Vakit sadece bu kanatlardan birini anlatmama müsait olursa, ben de birini burada anlatır ve diğer kanadı başka bir yerde arz ederim müsaadenizle. Ama müsaadenizle şu Süleymaniye Camii'nde ben reca dedim. Belki biraz da kendimin öyle bir recaya ihtiyacım var. Çünkü kalbim çok kırık. Çünkü günahlarımdan çok bizarım. Çünkü gafletlerinden çok rahatsızım. Onun rahmetini bir kere daha hatırlama. Onu bir kere daha hatırlama. Rahmetinin vesayası altına girme, gölgesi altına girme. Rahmeten lil alemin olan Hazreti Muhammed Mustafa'ya ''Dehilek ya Allah deyip bir kere daha defalet etme. Bu benim ihtiyacım. Siz böyle bir şeyi benim duyduğum ölçüler içinde belki duymamış olabilirsiniz, çünkü herkes kendi durumuna göre, Rabbimle münasebetine göre onunla kendi arasındaki hesabı görür, kendi yerini tayin eder ve kendi hakkında bir kısım hükümler ve kararlar keser, biçer. Ben sizi hep iyi yerlerde görmeye çalıştım, hep iyi yerlerde olduğunuz zannını besledim. Sizi hep cennet yamaçlarında dolaşıyor gibi görmeye çalıştım. Ve çok emarelerle ölü olduğunuz kanatını muhafaza ettim, taşıdım. Ama kendime gelince insan olamadığım mülahazasını içimden bir türlü atamadım. Siz ne derseniz deyin, ne düşünürseniz düşünün. Bir kere daha rahmeti ihtiyacımı ve kapısının tokmağına dokunma, ihti dokunmaya ihtiyaç duyduğumu huzurunuzda ifade edecek ve reca deyip başlayacağım. Reca ve kaf, imanın iki önemli semeresidir. İnanan insan Allah'tan korkma ve Allah'ın rahmetini umma arasında mekini hareket ettirecek ve hayatını bir dantela gibi işleyecektir. Alabildiğine korkacak ve alabildiğine umacak. Büyük beyin muhteşem dima temiz gönül seyidine Hazreti Ömer diyor ki eğer bana deseler ki bütün insanlar cennete girecek tek bir insan dışarıda kalacak cennete giremeyecek korkarım ki o ben olurum der. O kadar korku vardır ve eğer deseler ki herkes cehenneme girecek peygamberlerin dışında o bu kaydı koymuyor koyma mecburiyetindeyiz. Herkes cehenneme girecek, dışarıda bir insan kalacak. Allah'ın rahmetinden ümid ederim ki o ben olur. İşte korkuyla recayı böyle dengelemek suretiyle hayatını dengeli yaşamıştır. Iradesini kullanmada, kadere dayanmada, sebe sebepler dairesi içinde hayatını tanzim etmede, müsebbibül esbab dairesi içinde işlerine vaziyet etmede kavf ve reca dediğimiz Allah'ın rahmetini umma ve Allah'ın büyüklüğünden, azametinden ululuğundan, mehabetinden bizi yaratmış olmasından korkma, haşyet duyma saygılı olma derecesine göre gazabından korkma cehenneminden korkma ve en korkulacak şey imansız olarak bizi baş aşağı yıkmasından korkma bir milleti harap etmesinden korkma Devleti aliyeleri, devleti adiyeler haline getirme En Ali milletleri en zelil hale getirme Bunlardan korkma Ve İslam aleminde Çok milletin, çok devletin başına bunlar gelmişlerdir Malikül mülktür Mülkü istediğinden almış, istediğine vermiştir İstediğini aziz kılmış, istediğini zelil kılmıştır Geceden gündüz çıkarmış, gündüzden gece çıkarmıştır. Hiç beklenmedik bir anda kışla bahar yaratmıştır. Umulmadık zamanda, gecenin tam ortasında horozları öttürmüş bir şafak cilvesi göstermiştir. Her şey onun elindedir. İnsan, ona imanı sayesinde, ondan korkmakla onun rahmetini umma arasında böyle bir dengeye ulaşır. Reca nedir? Evvela reca halle olur. ilimli olur. Amelle olur. Hal, müminin davranışları, müminin mülahazaları, müminin düşünceleri, müminin kendini mütealası ve kendini mütealasına göre yaşamasıdır. Hal. Amel, hali tevlid eder. İşleriniz varsa, İşleriniz doğruysa şayet, bundan hal hasıl olacaktır. Yunus'un ifadesiyle, küpün içinde ne varsa dışına o sızacaktır. Davranışlarınızdaki istikamet, amelle yönlendirilmiş olacaktır. İyi amelleriniz varsa, Allah hesabına iyi işler ortaya koyuyorsanız, siz hal ehli olacaksınız. Halle, Allah'la irtibata geçeceksiniz. Burada duracaksınız ama, başınız... Arş-ı Azam'ın örtüsüne değecek, dokunacak. Burada duracaksınız ama Kabe'de, Metaf'ta Kabe'yi tavaf edenlerle beraber labbeyk labbeyk deyip Kabe'yi tavaf edeceksiniz. Burada bulunacaksınız ama Arafat'ta hacılarla beraber el kaldırıp dua edeceksiniz. Müzdelife'de onlarla beraber yakarışa geçeceksiniz. Hal ehli olacaksınız. Ama hali amel doğurur. Hal amelden kaynaklanır. Amelde hal ister. Amel yaparsanız hal hasıl olur. Ve böylece bir salih daire teşekkül eder. Güzel işler yaptıkça Allah sizde güzel şeyler yaratır. Güzel şeyler yaratmış olmanın zevkine, hazını erdikçe amele hahiç duyarsınız. İştiyakınız artar. Şahlanır. Daha iyi ameller ortaya koymaya çalışırsınız. Ve böylece kopukluğu olmayan, inkıtağı olmayan, salih bir zincir içinde, halkalar içinde döner durursunuz. Veya bir helezonda Allah'a doğru yükseliyor gibi yükselir durursunuz, inkıtağa uğramadan. Reca, insan umduğu şeyleri elde edebileceği ümidini ruhunda yaşaması demektir. Ama amelle beraber, gafletle, kendini aldatmışlıkla bir kenara çekilip ben Allah'ın rahmetinden ümidim çok kavidir. Sizler hepiniz ey namaz kılanlar, ey oruç tutanlar kafanın dışında kalacaksınız ama ben cennete gireceğim. Bu bir mali hulyadır. Kendi kendini aldatmaktır. Allah bazen az amelle de insanı cennetine koyabilir. Rıdvanı namazhar edebilir. Melekler arasına alabilir. Ashab arasında ona bir yer verebilir, Allah'ın lütfu engindir ve bu mevzuda biz Allah'ın lutunu hacir koyamayız, arz edeceğim bunu. Ama insan eğer umduğu şeyleri elde etmeyi düşünüyorsa ki bu recadır. Mutlaka o yolda bir kısım davranışları olacak, o davranışları hali doğuracak ve Allah hale bakar, insanların haline göre insanlara muamele eder. İn Allah la yanzur ila suvarikum ve lakin yanzur ila kulubikum ve Allah sizin şekillerinize, suretlerinize, dış yüzünüze bakmıyor. Allah sizin iç davranışlarınıza, amellerinize, kalplerinize, kalp ameline bakıyor ona göre hüküm veriyor. Binaenaleyh hal çok önemlidir. Onun için Hak hesabına konuşanlardan, hak dostlarından bir tanesi şöyle demiş: Tercun nejat velem tesluk mesalika, inne sefine tela besi. Allah'tan necat istiyorsun? Fakat necata nereden gidilir? Kurtuluş nasıl elde edilir? Yolunu tutup gitmiyorsun. Unutma ki sefine kuru yerde yürümez diyor. Vapur yürütmek istiyorsan onu denizin içine salacaksın. En azından Hz. Fatih Sultan Mehmet gibi kalaslar dikecek. Yağlar akıtacak. Orada büyük güçler kullanacak. Bu onunla karada yürütmeye çalışacaksın. Bir cehd ister, bir gayret ister, su ister, suya benzer şeyler ister ki sefine yürüsün. Oturup hülya kurmakla insan necahti elde edemez. Bu itibarladır ki Havf ve reca dengesini bulmazsa Bunlar birbirlerini nötre ederler Birbirlerinin aleyhinde işlerler Bazen öyle korkarsınız ki Eliniz kolunuz kanadınız kırılır yese düşersiniz Bu bütünüyle recanın aleyhinde işler Artık benim hiçbir amelim makbul değil Bazen benim durumumda olduğu gibi Son kerteye gelirsiniz Ama Benim önümde insanlar vardır Ayşe validemiz canım çıksın ne günahı var bilemiyorum. Bir insanda günah ya var olur hakikaten veya o günaha, günaha emare olabilecek davranışlar olur. Ben defaatla o pakizenin, o pak damenin hayatı seniyelerini, o hayat seniye benim gözümün sürmesidir. Tetkik ettim. Günah değil, günahın yalancı emaresini dahi görmedim. Görmedim. Günah olamaz da tabiatı icabı. Neden olamaz? Çünkü 7-8 yaşında insanlığın erkeklerin en güzelini karşısında efendi olarak buldu. Efendiler efendisini, efendimizi, efendimi, efendim seni karşısında buldu. Başka bir erkeği arzu duymadı. Başka erkek tanımadı. Gözlerinin içine başka hayal girmedi. Onu tanıdı, onu bildi. Ve o bu dünyaya gözlerini yumarken bir güneş gibi gurup ederken Ayşe validemiz 20-25 yaşındaydı onun arkasında. Ama İmam Kastalani diyor ki 23 kadar sahabi vardı. Bunlar kendilerinde nifak bulunduğu endişesini taşırlardı. Ve bunların iç, içinde iki tanesi vardı ki çok müthiştir. Dilim dolaşıyor. Utanıyorum. Sıkılıyorum. Hazreti Ömer ve Ayşe Sıddıkı. Rabbim beni mazur görsün, siz de beni bağışlayıp ve bana demeyin. Niçin ala şefa har, nifakın uçurumunun kenarında hep kendinizi görüp göstermeye çalıştınız. Ben kim oluyorum, kapıkulu kulu olamam, boynuma bir tasma taksalar, gel arkamdan deseler, ashab-ı kehfin köpeği gibi havlıya havlıya koşarım arkalarından. Onlar durumlarını öyle müteala etmişler. Ve biraz evvel arz ettiğim gibi, herkes cennete girecek olsa, bir tek insanın dışarıda kalacağını söyleseler, endişe ederim o ben olacağım diye diyor koçu Ömer. Neye rağmen diyor, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem eğer benden sonra Peygamber gelseydi Ömer olurdu, sözüne rağmen diyor. Neye rağmen diyor, insanlık bana arz olundu, herkesin üzerinde gömlekler vardı. Göbeğinde, memesinde, gırtlağına kadar ve başından aşkın. Ömer bana doğru gelirken gömleği başından aşkındı. Tevili nedir ya Resulallah sahabi soruyor. İman yürüyor. Buna rağmen. Neye rağmen Hz. Ömer böyle diyor. Anh. Bana bir kadeh süt takdim edildi. İçtim. İliklerime kadar kandım. Tırnaklarıma kadar mevcudiyetini hissettim. Buhari müslim Ebu Davud rivayet ediyor. Bakiyesini Ömer'e verdim. Tevili nedir ya Resulallah diyorlar. İlim buyuruyor. İrfan kutbu, ilim kutbu, iman kutbu, izan kutbu, muhasebe kutbu diyor ki bütün insanlar cennete girecek olsalar bir tek kişi sadece dışarıda kalsa yine korkarım o ben olacağımdan. İşte bu kadar korkusu ve bu korkunun yanında hiç sarsılmadan dengeyi kuruyor herkes cehenneme girse bir tek insan cennete girecek olsa ümid ederim ki Rabbim gel Ömer sen gir desin ağzına kurban olayım anlayışına bayılayım senin ağzın şeker şerbet yesin anlayışını Allah ilhamlar halinde içimize doldursun akılsın Reca Havf'ün aleyhinde Havf de Reca'nın aleyhinde işleyebilir. Reca korkuyu yok etmemeli. Ondan lavuballik doğar. Muhabbetullah, mehâfetullah ve mehâbetullahı size arz ederken buna temas etmiştim, dokunmuştum zannediyorum. Ve orada belki uygunsuz bir kısım kelimeler de ağzından çıkmıştı. Samimi dostlarımdan, sevdiğim o dostlarımın en küçüğüne ruhum feda olsun Keşke hocam Mektaş'ı demeseydi diyen, o dostuma da ruhum feda olsun. Şu dalgalar, dalga kıran görmeden, sahillere kadar çıksalar, sen öyle görüyorsun, ben başka türlü görüyorum, ha dost, Allah senin dediğin gibi etsin, benim olduğum gibi olmadan da beni kurtarsın. Sırf reca lauballik doğurur, la olur insan salı verir kendisini Allah'a karşı. Allah yokmuş gibi davranır. Fakat korku bütün ruhu sararsa o da recai kökünden söker, götürür. Ayrı bir dengesizlik meydana getirir. Sırat-ı müstakim onlarda dengenin ifadesidir. Sırat-ı müstakim olacak. Sadıku masluk haleti nezende bir gencin başının ucunda duruyor. Keyfe teciduke kendini nasıl buluyorsun diyor ona keyfe tecidüke şu dertli halimde başıma dikilip bana halimi sormanı ne kadar arzu ederdim keyfe tecidüke perişanım perişan olmayan bilmez keyfe tecidüke kendini nasıl buluyorsun diyor ki eciduni akafu zunubi ev min zunubi وَاَرْجُوا رَحْمَةَ Rabbim, Kendimi şöyle buluyorum ya Resulallah, haletin ezinde ölüyor. Günahlarımın hacaletinden, ağırlığından, Rabbime karşıyacak duyuyor, korkuyor ve ürperiyorum. Ama Rabbimin engin rahmetini düşünüyor, o günahlarımı yarlayacağını rica ediyorum, ümit ediyorum, bekliyorum. Allah Resulü şöyle buyuruyor. Allah seni korktuğundan emin kılacak umduğuna da nail edecek. Allah'ım, Allah'ım bizi korktuğumuzdan emin kıl. Allah'ım, Allah'ım bizi umduğumuza nail kıl. Sanki Resulullah başımızdaydı. Sanki bize sormuştu ve sanki biz şu temiz sineler adına ben arkadaşlarımızın hissiyatına tercüman olmuş. Ecidune akafu au nakhafu Günahlarımızdan korkuyor ama senin rahmetini umuyoruz. Umuyoruz, bizi yarlı giyacağını bekliyoruz. Allah seni korktuğundan emin kılacak. Allah sana umduğunu ihsan edecektir. Allah sizi korktuğunuzdan emin kılsın. Dünyada ve ukvada Allah sizi umduğunuza nail eylesin. İyi şeyler umun, işlerinize iyi şeyleri yerleştirin, iyi duygularla dolun taşın, şu millet adına çok iyi şeyler düşünün. mazlum millet adına, mağdur milletler adına, mahkum milletler adına, esir milletler adına çok iyi şeyler düşünün. Ben alttan düşünüyorum, üstten düşünüyorum, çare bulamıyorum, yese düşecek hale geliyor, sonra sizin sinelerinizden büyür büyür yükselecek. Rabbimin rahmetine sığınmaya ben sığınıyorum bunların dilek ve dilenmeleri hürmetine Allah'ım umduklarımızı bizlere nail eyle umduklarımıza bizleri nail eyle umduklarımızı bizleri ihsan eyle bağışlayın hislerim sözlerin anlaşılmasına belki mani oluyor bağışlayın diyeceğim Havf ve Reca'nın yerini insan çok iyi bilmeyi, Reca'ya geçmeden evvel bu muvazeneye bir kere daha temas etmek istiyorum. Sure-i Yusuf çok şey ilham eder, çok şey ilham etti, çok şey düşündürdü. Sure-i Yusuf'u okudu sonradan okuyan arkadaşımız. Yusuf'un kardeşleri, قَالُوا يَا أَبَانَا مَا لَكَ لَا تَأْمَنَّ عَلَى يُوسُفَ وَإِنَّا لَهُ لَنَاصِحُونَ اَرْسِلْهُ مَعَنَا غَدَيْ يَرْتَعْ وَيَلْعَبْ وَإِنَّا <gülüyor> لَهُ لَحَافِظُونَ Yusuf'u bırak dediler sözün özü, gelsin bizimle oynasın beraber. Seyyidina Hazreti Yakup mukarrebindendi. Onlara bir cevap verdi. Onun bu cevabı, bizim tarafımızdan verilseydi bir kısım mehli tahkika göre, çok yerinde bir cevaptı. Çünkü biz ne olursak olalım, bir peygamber kuşağından, bir peygamber bakış zaviyesinden Allah'ın icraatına bakamayız. O şöyle dedi, korkuyorum onu kurt yiyecek, sizin gaflet anınızda, siz tam gafilken onu kurt yiyecek Dedi. Ehli Tahkik diyor ki, bu söz yerinde bir sözdü. Esbab dairesi içinde söylenebilecek bir sözdü. Fakat seyyidina Yakub Aleyhisselam mukarrabindendi. Esbabla alakası o kadar zayıf idi ki pamuk ibliği gibi. O müsebbibül esbab dairesi içinde yaşıyordu. Burada reca varken kafemür müracaat ettiğinden tablo karşısına umduğu gibi çıktı. Ve geldiler babam Ayşe inna ذهبنا نستبق وتركنا يوسف الذئب." akşam vakti geldi dediler ki babacım hani sen de demiştin ya korkuyorum kurt yer. Yusuf'u kurt yedi." dediler. Makam reca makamıydı. Neden sonra o mukarrebin makamına çok dikkatli konuşmaya çalışıyorum. Hata değildir bu. Fakat her mukarrebin, enbiya-i izama ait ismeti anlatırken temas etmişimdir. Onlara göre zelle bu. Neden sonra anlamış? Şöyle demiştir. Asallahu en يَتِيَن۪ي bihim جَمِيعًا İşte recebe Baktı ki esvap hep aleyhinde işliyor. Yusuf'u ararken, gözleri ondan dolarken Yine okuduğu şeyler arasında وَتَوَلَّ ve. وَقَالَ يَا اَسَّفَ عَلٰى Yusuf, Yusuf'a karşı teessüfler nisar ederken Baktık ki bütün hadiseler aleyhinde cereyan ediyor Hani bir yerde anlatıldığı gibi Kuyuya düşmüş insan Kuyunun başında arslan Dibinde ağacın kökünü fareler kemiriyor Yılanlar çıyanlar her tarafı sarmış Bütün hadiseler aleyhde cereyan ediyor Böyle bir durumda insan kendi kendine düşününce şöyle diyecektir. Demek bu işleri ayarlayan, tanzim eden birisi var. Yoksa bu kadar hadisenin bir araya gelip peşi peşine böyle benim aleyhimde cereyan etmesi düşünülemez diyecektir. Ve Seyyidina Hazreti Yusuf, Hazreti Yakup Yusuf'u ararken arkadan oğlu Bünyaminse Kur'an bahsetmiyor isminden. Bünyamin'i de kaybediyor. Çocuklarının tuhaf tuhaf hallerine şahit oluyoruz. işler hep aksine gidiyor, bu defa reca tokmağına bütün gücüyle dokunuyor. Zira sebepler dairesi içinde havf. Öyle tedbir alacaksın ki, öyle endişe duyarak, öyle korkarak tedbir alacaksın ki, tedbir kalmadı diyecekler. Ve sebepler bir külliye sukut edince, nuru tevhid içinde sırr ahadiye suhur edecek. O zaman asallahu en yatiyeni behum cemia. İnne hakim. Her şeyi bilen odur. Yusuf'u kaybetme hikmetini, hikmetini nezdinde saklayan odur. Bünyamin arkasından götürme hikmetini saklayan odur diyecek. Reca ile Allah kapısının tokmağına dokun, dokunacaksın. Kur'an'daki şu musikiye bakın. Şu siyak sibak İrtibatına bakın, insicamına bakın Şu ahenge bakın Ama ben ondan bahsetmiyorum Makam, reca makamı Biz o, o sözü söyleseydik Doğruydu Havf makamıydı Seyyidine Hazreti Yakup söylediğinden dolayı Hazreti Yusuf Aleyhisselam da Belki çocukluğunda Makamının hakkını vermediğinden dolayı Mukarrebine göre bize göre değil Tekrar ediyorum çok Onların ayakları benim başımın tacıdır. Onların kritiğini yapamayız. Fakat onları onların seviyesinden size arzıtmaya çalışıyorum. Nerede reca? Şu dakik mevzudan sonra. Nerede havf? Ona çok dikkat etmek lazım. Nerede korkulacak? Nerede Allah'ın rahmeti umulacak? Bu çok iyi bilinirse Bedevi Araplardan başımızın tacı sahabe-i kiram çıkacaktır. Hatta onların en son tabakasından gelen vahşiden evliya-i kiramı geride bırakan evliyaullah zuhur edecektir ben müsaadenizle onu arz etmek istiyorum size hem de biraz dinlenmiş olursunuz geçmişine ait talihsiz siyahi köle Hz. Hamza'nın kanına girdiği an mızrağını barına sapladığı an eğer o dakikada orada bulunsaydım ya bağırma ona gerecektim, ona değil bana vur, yazık ediyorsun diyecektim. Veya ellerin kurusun vuracak başkasını bulamadın mı diyecektim. Ona ellerin kurusun diyecektim. Ona tepe takla gidesi adam diyecektim. Sitem edecektim. Serzenişin beni bir para. Nesi var? Kimsini söyleyecektim. Vahşi onun ismi değildir. Ama cahiliyeye ait vahşetinden dolayı bu ismi ona takmışlardır. İhtimal ki, ondaki derin o muhasebe duygusu bu ismin değişmesine müsaade etmemiştir. Ve bu isim onunla beraber görülmüştür. Vahşi, vahşi ismini almış, beraber görülmüştür. O, mesafe kat ettiği muhakkaktır. En ince çizgisine kadar Aynen kabul eder miyiz etmez miyiz bir şey demeyeceğim de Fakat Ömer bin Abdülaziz'e radıyallahu anh mesela sorulunca O vahşi sahabi içinde müteala eder Arkadan gelenlerin o kabına ulaşmayacağını ifade de bulunur Bir başkası İmam Rabbani'ye Ömer bin Azize vahşiyi sorar Ömer'i ne kadar sevdiğimizi sizler de ne kadar sevdiğinizi herhalde biliyorsunuz İmam Rabbani der ki Ömer bin Aziz gibi O büyük insan müceddit Vahşinin Atının burnunda ancak bir toz olabilir Belki o dönemde O büyük veliye Bu sözü söylettiren Şu türlü bir husus vardı Sahabiye karşı saygı sarsılmıştı Günümüzde bir kısım bağışlayın Ben Hz. Muhammed Mustafa'nın kürsüsünden Ümmeti Muhammed karşısında Hele onlar temiz sineler bu ahir zamanda ikinci dirilişin temsilcisi Drakşan sinelerse Böyle saksağın sesi gibi şeyleri ifade eden çok hicap duyuyorum Günümüzde de bir kısım ukalaların, bu sözü söyleyecektim Rahatsız olmayasınız diye o kadar temhidatta bulundum Bir kısım ukalaların, sahabe-i kiramın Bizim gibi sıradan insanlar şeklinde telakki etmelerine karşı Hazret yumruğunu sahabinin bulunduğu kefeye biraz daha hızlı indiriyor. Ve diyor ki sahabinin bulunduğu kefenin karşısında diğer kefeye kim konursa konsun muvasene olamaz. Diğer kefedeki herkes sahabinin, burnunda, sahabinin atının burnunda ancak toz olabilir diyor. İşte bu vahşi. Mekke'nin bütün gözü dönmüşleri intikam mevzuyla konsantre olmaya çalışıyor, coşuyor, kendilerinden geçiyorlar. Ve bu esnada Beni Ümeyye, Utbeler, Şeybeler ve henüz hakikate uyanmamış Hintler Hz. Muaviye'nin valideleri, o gün Hazreti Hamza'dan intikam alma, Müslümanlardan intikam alma ateşiyle yanıp tutuşuyorlar, hıncıyla yanıp tutuşuyorlar. Ve seyyidine Hazreti Hamza'nın orada hunharca şehit edilmesi karara bağlanıyor. Bu vahşi ruhlu, vahşi görünümlü, kıvırcık saçlı, pazusu çok kuvvetli, bedeni gücüyle göğsünü tepeye verdiği zaman dahi devirecek. Hazreti Hamza'nın pervasızlığı, fütursuzluğu karşısında bir şey ifade etmese bile Fakat gözlerine kestirdikleri bir insandır Hazreti Hamza'yı şehit etme gibi Dünyaca ve ballerin en büyüğünü omuzunu alıyor O güne göre talihsiz insan Onu dahsitane hüviyetiyle arz etmeyeceğim Hazreti Hamza'yı önden avlamak mümkün değildir Aslan oğlu arslandır Ona önden yaklaşmak mümkün değildir onun için o mızrağı arkadan yemiştir. Önden söküp çıkan mızrak onu ileriye doğru rüka büker. Rüka giderken bir ayakları yerde bir de mızrağın ucu. Her şey olmuştur Allah Resulü'nün yolunda. Her kılıfa girmiştir. Her kalıba girmiştir. Her şeye katlanmıştır. Bu aslan avcusu. Bükülmez fazlaları büken insan bir la olması kalmıştır. İşte mızrağa dayanarak, o la şeklini orada ortaya koy. Bu yüreklerimizi sızlatan ve cızlatan hadise, talihsiz vahşinin eliyle meydana gelmiştir. Yola böyle girilince birkaç dakika sonra canın çıksın, karnı yarılmış kurban bayramında karnı yarılan kurbanlıklar gibi çünkü öyle bir kurban olmayan namzetti zaten. Hak yolunda boynu inceydi. Uruna baş koyduğu yeğeni peygamberden az da büyüktü. Ama onunla beraber aynı memeyi tutup süt emliğinden bahsediyorlardı. Bu itibarla ona hem amcasıydı hem de kardeşiydi diyebiliriz. Amcasıydı, kardeşiydi, ümmetiydi, kılıcıydı, kalkanıydı. Ne tekim zayıf rivayette. Onun ciğeri bununla cız cız yanarken Cibril gelip ona diyecektir ki Mahsun olma ya sulh Allah. Göklerde Seyfullah yazıldı. Hazret Hamza Seyfullah yazıldı diyerek. O minanın tünelinde çiğnenen insanlar, çiğnenip kaburgaları dışarıya çıkmış insanlar. Etleri parça parça olmuş, kütükte dövülmüş etler gibi, insanlar gibi. O gün param parça olmuştu. Göz yaşlarını tutamadı. Ukbada menzilini seyrediyordu. Nasıl kanatlandığını görüyordu. Göklerde nasıl pervaz ettiğini müşahede ediyordu. Ama yine de gözyaşlarını tutamamıştı. Hıçkırık hıçkırık ağlamış ve dudaklarından bir mevize ve kürsüde arz etmiştim size senin şu 70 parçan adına onlardan o gözü dönmüşlerden 70 tane insan akıyacağını demiştim. Kur'an ondaki bu hissi tadil buyurmuş. Adaletin dışında davranışların düşüncesine dahi fırsat vermiyordu Allah Celle Celaluhu. Ve in aqabtum faaqibuu bimithli ma aqabtum bih ve la ensabartum lehu Eğer onlara ceza verecekseniz misliyle ceza vereceksiniz. Onlar ne yaptılarsa siz de ancak onu yapacaksınız. Sana yaraşmaz. Yakışmaz. Yetmiş demek sana yaraşmaz, yakışmaz. Kaldı ki sen şu kutbun, şu kuşağın insanısın. in اِنْ سَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرُونَ السَّابْرِينَ Sabrederseniz, sabredenler için bu daha hayırlıdır. Sen sabır kahramanısın. Biz Eyyub'u sabır kahramanı olarak tanıdık. Eyüp senin kapında sabır dilenecek bir insandır. İçin bunları arz ettim size? Şu tablo için. Eli kanlı, kılıcı kanlı, yüzü kanlı, tırlakları kanlı, ruhu kanlı. Bu insan, mekke fethinden sonra Allah Resulü ona değişik ayetler üst üste yazar. اِنَّ اللّٰهَ لَا يَغْفِرَ اَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَادُونَ Allah şirkin dışında her şeyi affederdir. Name yazar. Meşiyet var burada der Ya Resulallah işini garantiye bağlamak istiyor bayıldığım zenci ruhuna ruhumu feda olacağı zenci o sevdiğim Hamza'mı şehit ettikten sonra imanıyla nasıl silinip gidiyor içimizden o şeyler meşiyet var diyor ya Resulallah burada dilerse Allah affedecekmiş Allah Resulü başka bir ayeti yazıp gönderiyor vellezine la yed'unem Allah ilahenâk <Sessizlik> yine yerini arıyor başka bir ayetle ben bu ayette kendime göre yer bulamıyorum diyor benim size serle oha yaptığım ayeti kerimeyi Allah Resulü yazıp gönderiyor diyorlar siyerler. Kul ya ibadille zine asrafu ala enfusihim la taqnatu min rahmetillah. Allah'ın rahmetinden ümidinizi kesmeyin. Ve huzuru risalet tenahiye geliyor. Bu kanlı insan. İslam'ı arkadan darbe vuran insan. Allah Resulü sen vahşi misin diyor vahşiyim. İman kabul ediliyor. İman kabul ediyor ama siyer bir kısım rivayetlerinde bize şunun naklediyor. Allah Resulü diyor ki bana çok fazla görünme diyor. Demiş midir o sultanım insan? Dememiş midir bilemeyeceğim ama Hamza ile arasındaki irtibatın derinliğini bilemiyoruz. Hamza'nın semalardaki yerini bilemiyoruz. Cennete açan tomurcuk hüviyetiyle mahiyetini bilemiyoruz. Allah katında yerini bilemiyoruz. Bilemiyoruz ki, yine Hz. Ömer'e istat edilen bir söz vardır, siyer kitaplarında. Hz. Hamza'yı şehit eden insanın ifrah olacağına hiçbir zaman inanmadım. Rivayet eder ve İbn-i İshak taklediyor bunu. İşte bu zaviyeden Allah Resulü bana görünme diyor. Bir beşerdi. Yani seni görünce Hamza'yı hatırların. Olur ki kalbim sana kırılır. Bu ne hassasiyet, bu ne inceliktir. Diyor ki bir yerde, bana kimse hakkında gelip bir söz söylemeyin. Ölüp Rabbimin huzuruna giderken, içimde kimseye karşı burkuntu olsun istemem. Olmaz senin kalbinde burkuntu ya Resulallah. Kırılmaz senin kalbin kimseye. Ama diyor, kimse hakkında bana bir şey anlatmayın. Endişe ediyorum, içimde bir burukluk olur ve öyle ölür giderim. Ama Rabbim'in huzuruna o buruklukla gitmiş olurum. Olur ki seni her gördüğümde Uhud'da yaptığın şeyleri hatırlarım. Ve zannediyorum vahşinin hicran dönemi ondan sonra başlamıştır. İnanmış bir reca ile dehalet etmiş. Yerini sağlama bağlamış. Allah'tan hiç ümit kesmemiş ama fakat Allah Resulü'nün Yürekten gel diyeceği anı ciddi bir mehafet ve bir mehabet hissiyle hayatının sonuna kadar intizar etmiştir. Güneşin grubuna az kala hidayete ermişti. Şafak yıldızı batmak üzereydi ki zaten şafak yıldızı öyle doğar, öyle ortaya çıkar. Onun aklı İslamiyeti ermişti. O şafakta uyanmıştı. Az bir zaman geçince Allah Resulü İrtihalı Daribeka buyurmuştu. Kaç defa minberin arkasından onun yüzüne derin derin baktı. Bakışlarını yüzüne saldı, gözlerini dikti. Gel diyecek mi diye bekledi. Kaç defa onun yüzünü tevcih buyurdu, saflarda yerini aldı. Artık gelebilirsin sesini bekledi. Kaç defa arkasından koşturdu. Kaç defa ona yaklaştı, yakınlığını hissettirdi. Acaba gel mi? Bilemiyoruz bunları. Bilemiyoruz ama bildiğimiz bir şey var. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem artık gelebilirsin demeden ona bir talibaka buyurmuştur. Allah ona irci'i ila rabbiki radiyeten mardiyye fethuli fi ibadi fethuli cenneti demişti. O da Allah'ım arrafikal ala diyerek kanatlanmış üveikler gibi öte alemlere uçmuştur. Vahşi deliye dönmüştü, işte tam vahşiliğin sırasıydı, arkasından Yemâme'de Müseylemetül Kezzab'a karşı muharebe oluyordu. O kavgada ikrimede bulunmuştu, o da günahlarına keffaret arıyordu, daha günahlarına keffaret arayan niceleri vardı ama Serdar-ı Azam, Büyük Kumandan Halid bin Velid, o da günahlarına kefaret arayanlardandı. Günahın altından vurup üstünden çıkıyordu. Küfür ordusunun altından vurup üstünden çıktığı gibi. Vahşi deliye dönmüştü. İşte tam vahşiliğin sırasıydı. Arkasından Yemâme'de Müseylemetül Kezzab'a karşı muharebe oluyordu. O kavkada ikrime de bulunmuştu. O da günahlarına kefaret arıyordu. Daha günahlarına kefaret arayan niceleri vardı. Ama serdar-ı azam, büyük kumandan Halid bin Velid'di. O da günahlarına kefaret arayanlardandı. Günahın altından vurup üstünden çıkıyordu. Küfür ordusunun altından vurup üstünden çıktığı gibi. Allah Resuluna vermek istediği zaman hayır Halid. O kılıcı sen kullanacaksın. Onu şimdiye kadar Müslümanlığa karşı kullandığın gibi şimdi başka cepheye karşı kullanacaksın. O kılıcın hakkını vereceğim demişti. Hakkını vermeye çalışıyordu. Kelleler gidiyordu. Allah'a karşı baş kaldıran kelleler. Peygamber tanımayan kelleler. Hakkı hukuk niyen kelleler. İnsanlığı insanlığa ait manaları saygısızca çiğniyen kelleler ve tam bu esnada Yemame surları deliniyor. Dışarıdan içeriden dışarıya boşalmalar oluyordu. Zayıf bir sahabe, zayıf, nehyif bir sahabe Müseyleme'tul Kezab'ın kaçtığını görüyor. Ve balini hatırlatmak için elinde taşıdığı kanlı mızrak, kirli mızrak Hazret Hamza'nın kanını taşıyordu. Vahşi yanında bulunuyordu. Vahşi işte Allah düşmanı kaçıyor." demesiyle vahşinin elinde mızrağı oynatıp salması bir oldu mızrak Hazret Hamza'ya saplandığı gibi hedefini bulmuş müseylemenin bağrına saplanmıştı Müslümanlar arasında nifak şıkak sona ermişti küfür bir kere daha gömülmüştü zulmetin orduları bir kere daha bozguna uğramıştı nur bir kere daha kalebe çalıyordu Hazret Hamza'nın bağrından mızrağını silkip dışarıya almıştı zira ona iş gördürecekti Lazımdı ama bu defa mızrağı el, Elini almadan Çekip çıkarmadan Başını yere koymuş içinden şunları mırıldanıyordu Yoksun ki diyeyim ya Allah. Acaba huzuruna çıkabilir miyim Sana görmebilir miyim Diyordu Çünkü Cahilken Müslümanların en hayırlısını öldürmüştüm ben Müslümanken cahillerinin en şerlisini öldürdüm ama Resulullah bunu duymuştur, o işten sızdanışlarını duymuştur ama bilmem ki mukabelesini vahşi duydu mu yoksa o o burkuntuyla mı gitti? Gittiyse o ne hicrandı, o ne hasretti, o ne daidar olmaktı. Derin bir recası vardı, hiç ümitsizliğe düşmemişti ama onu öyle dengelemişti ki Hazreti Hamza'dan dolayı Ya Resulullah beni bağışlamazsa Sallallahu aleyhi ve sellem Ya Allah'ın affı gufranına mazhar olamazsam Endişesini sırtında bir kambur gibi Hayatının sonuna kadar taşımıştı Onunla iki büklüm olmuştu Onunla inlemişti Onunla soluklamıştı Onunla iki büklüm olun Onunla soluklayın Onunla inleyin Onunla onun kapısına dokunun onun kapısı, kapısının önünde günahla inleyenlere her zaman açıktır. Ümitsizliğe düşmeyin. Reca ile şahlanın. Fakat lauballiye de girmeyin. Yaptığınız şeylerin vebalini alnınızda bir leke gibi, sırtınızda bir kambur gibi sürekli taşımaya çalışın. Ve sırtınızda taşıdığınızı bir bilhassa hatırdan çıkarmayın. Bu mevzuda Allah'ın inayeti sizinle beraber olsun. Değerli Müslümanlar, ister ahirette cenneti elde etme, isterse dünyada mutluluğa erme, isterse mazlum, mağdur, mahkum milletlerle beraber yeniden eski devirlere ait ihtişama ulaşma, bütün bunlar Allah'a karşı reca hissimizle çok ciddi münasebeti olan şeylerdir. Hemen bu mevzuların hepsinde reca paslı bir kilit gibi görünen bu kilidi, bu düğümü çözecek Allah'ın inayet ve keremiyle umduğumuz şeyleri bize kazandıracaktır. Çünkü Allah kutsı hadiste şöyle buyuruyor. Ene zanni abdi bi ve ana hayfu Kulum beni nasıl sanarsa ben öyleyim. Rabbinizi sizi mağfiret eden bir Rab olarak tanıyorsanız, O öyledir. Rahmetiyle sizin karşınıza çıkacaktır. Rabbinizi size eski ihtişamınızı iade edecek bir Rab olarak tanıyorsanız, O'nu size iade edecektir. Biraz evvel yarım yamalak ifadelerimle, Hazreti Yakup meselesinde anlatmaya çalıştığım gibi o hususu tekrar sizin izanı ve idrakınıza havale ediyorum.